Nasih'in Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Hamden kesiran tayyiban mübareken fih ala kulli halin ve fi kulli hin. Hamden cem'en kadir li celali vechihi ve li azimi sultani. Vessalatu vesselamu ala hayri halqihi seyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ve men tabi'ahụ bi ihsanin ila yaumid din. ba'd. Salam eyül İkbal, fi ina iftala al-Hadisi Kitabı Allah ya iftala al-Hadîye, Hadîs Seyyid Ramuhammedin sallallahu aleyhi ve sallam. Eşverl Amuri muhtesatı ha, e kulla muhtesetim bidâ, e kulla bidâtim balâle, e kulla balâletin vesahidha fi nahr. E disneden müttâsri ila sallallahu aleyhi ve eğer kaletin mer'etiz zevha mar'eytim minel hayran katto fakat habahta ameluha. Toda Rasulullah ki makal el kemak kat. Çok değerli ve sevgili kardeşlerim Allahü Teala Hazretlerinin her türlü ihsan ve ikramları dünyada ve ahirette üzerimize olsun. Allah iki cihanda cümlenizi muratlarınıza eldirip bahtiyar eylesin. Peygamberimiz Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem Hazretlerinin mübarek hadis-i şeriflerinden bir cenet okuyup anlatacağız, dinleyeceğiz, taallüm ve tefettir ve tefeyiz edeceğiz. Bu hadis-i şeriflere başlamadan önce ezelâ ve hasreten Peygamber Efendimiz'in ruhu pakine hediye olsun diye sonra onun mübarek alimin, ashabının, etbaının, ahbabının ruhlarına ayrı ayrı hediye olsun diye onların içinden hasreten Sadat ve Meşahit-i ruk Ebu Bekir Sıddık ve Ali Murtaza'dan müfesel hocamız Muhammed Said-i kadar Turku aliyyelerimiz kirsilelerinden güzel an olan Sadat-ı Meşayihimizin, Esatizemizin, Mürşitlerimizin ruhlarına hediye olsun diye. Bu kitabı yazan cümüşhaneli hocamızın ruhuna ve bu kitabın içindeki hadis-i şerifleri nakil ve rivayet etmiş olan ravilerin ruhlarına hediye olsun diye şu beldeyi fethetmiş olan Fatih Sultan Muhammed Han'ın ve mübarek ordusu mensuplarının ruhlarına hediye olsun diye. Bu beldeyi fethetmek, Efendimizin müjdesine mazhar olmak için daha önceleri nice, nice seferler yapılmış. O seferlerde buraya gelmiş ve vefat etmiş olan Ebu el Ensari Efendimiz vs. sahabe-i ve bu belgede adını bildiğimiz, bilmediğimiz Allah'ın ne kadar Evliya ve Evliya Allahı varsa, onların ruhlarına hediye olsun diye ve nihayet uzaklardan yakınlardan bu hadis-i şerifleri dinlemek üzere bu camiye gelip toplanmış olan şüphesiz kardeşlerimizin de ahirete geçmiş olan bütün anne, baba, dede, nene, ecdet, cedet, akraba, utalikat, -ı, ı yaran, arkadaş ve evlat tecrübelerinin ruhlarına ayrı ayrı hediye olsun. Ruhları şad, şad olsun, makamları yücelsin, kabirleri nur dolsun. Allahu Teala Hazretleri bizi ve onların da iki canın hayırlarına erdirsin. Cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin diye bir parça üç ikhlas ı şerif okuyalım. Böylece hayırlı bir başlangıçla başlayalım dersimizin. Bismillahirrahmanirrahim. hadisi şerifler Ramuzül Ahadis isimli hadis kitabımızın 57. sayfasının başından başlıyor 1. hadisi şeriften itibaren 1. hadisi şerifi Peygamber Efendimiz söylemiş Hazreti Ayşe Validemiz rivayet etmiş yani bir hanım yani Peygamber Efendimizin zevcesi ama bir hanım bizim Validemiz müminlerin annesi ama bir kadın söylemiş bir kadının söylemiş olması, mealini okuduğun zaman, açıkladığın zaman ne kadar önemli onu anlayacaksınız. Yani erkek rivayet etmiş olsaydı başka olurdu ama kadın rivayet etmiş, kıymetini anlayacaksınız. Ne buyurmuş Peygamber Efendimiz? اِذَا قَالَتِ الْمَرْءَةُ لِزَوْجِحَانَ Kadın kocasına den ki Ma'ra eitminke hayran kattı. Ben senden hiç hayır görmedim der Hiç hayır görmedim senden. Derse. ben senden asla kat'a hiçbir hayır görmedim derse fakat habata ameluha veya hubta ameluha. Yani amelleri heba olmuş olur amellerini iptal etmiş olur yaptığı hayratu hasenatı sildirmiş yok etmiş olur haksız çünkü haksız bir şeylerimiz söylemiş olduğundan böyle bir cezaya uğrar yani işlediği ibadetler hayırlar amelleri silinir yok olur şimdi bunu Hazreti Ayşe Validemiz söylemiş kadın kendisi hanım hanımların aleyhinde bir söz. çünkü bu önemli niyetle muhterem kardeşlerim Evliliğin zor bir iş olduğunu biliyorum Zordur, gerçekten zor <gülüyor> Baba olarak insan evladını hayırlı bir kimseyle evlendirmek istiyor Erkekse gelin arıyor, gelin arıyor, gelin arıyor Hayırlı bir kimse bulmaya çalışıyor Kızsa evladı daha zor Bekleyecek birisi gelip isteyecek İsteyen imini, tötemini, namazlarını, niyazlarını, hayırlı meşerlerini ne cins bir adam tahliye edecekler? Ne cilde bir karar veriliyor? İnsan kızını götürüp birisine veriyor, Gül gibi kızını götürüp birisine veriyor veya Efendim çok iyi yetiştirdiği evladını gidiyor, bir kızla kızla evlendiriyor, bir yuva kurduruyor ona çok min bir olay bazen seçim yanlış oluyor ve kan kusuyor taraflar pişman oluyorlar çok yanlış oluyor kızım gençliği heba olup gidiyor adam hayırsız çıkıyor kız mahvoluyor anne baba çaresiz gitsin damadı öldürsün mü, öldüremez bağlansa çaresi elin herif söz dinlemiyor Kızı dövüyor, seviyor, kafasını duvara vuruyor, burnunu kanatıyor, çürük içinde bırakıyor, sahile eve gelmiyor, helal kazanmıyor, çocuk çocuğuna bakmıyor, efendim filan. Yani bir büyük bela oluyor. Allah öyle durumlara düşürmesin. Ya da bir evin alıyor, efendim, yaka titiyor, perişan oluyor, eve bağlı değil, ev hanımlığı yapmaz şımarık, şaşırık, sapıtık olabiliyor. Sabah edeyim süslenip, taranıp, çıkıp, kalkıp gidiyor. Efendim başka kadın arkadaşlarla, arabalarla efendim ben gidiyorlar efendim keyifler yapıyorlar, günler tehditliyorlar, eğleniyorlar vesaire Adam para kazanacaksa karıların keyiflerinin efendim masraflarını karşılayacak diye helak oluyor, mahvoluyor. Adam helak oluyor adamın ne bir ya, bir elinde karak, bir elinde ayna umurunda mı dünya bazen böyle oluyor yani yani bazen kadın haksız oluyor Eşerden en kötü misallerden bir tane hatırlıyorum bir yerin müdürüydü yani benim bildiğim karısı namuslu da bir insan değildi bir başka yerde çalışıyordu benim tanıdığım bir yerde kadın Kocasına bağlı değil. Kocası biliyor bir şey yapamıyor. Yani razı değil ama bela avuca sığmaz bir karı. Allah'ın belası. Namusla bile gevşek yani. Ne kadar fena yani insan çok zor. Boşanmak istiyorsun, mahkemelerde sürmüyorsun. Kadın boşanmam diyor. Başka yere gidiyor, bildiği gibi yaşıyor. Parayı senden alıyor, nafakayı senden alıyor filan. Yani çok büyük cezalar diler var olabiliyor. Tabi yine dua ediyoruz. Allah erkek yavrularımıza hayırlı gelinler nasip etsin. Gün gibi kız çocuklarımıza da hayırlı damatlar, dindar, Müslüman, müdedeğin kimseler ifran Çok mühim çünkü. Yani sadece onlar değil, bizi de kahroluyoruz. Biz de mahvoluyoruz. Cemiyet de mahvoluyor. Çocuklar da mahvoluyor. Üç tane çocuk var ayrılıyor. Hadi. Çocuklar da perişan oluyor. Şimdi... Bir de bunun dışında evde efendim, anlayışsızlıklar, geçimsizlikler vesaire oluyor. Bu maalesef dindar ailelerde de oluyor. Yani kadın dindar, adam dindar. Ama geçişememiyorlar. Birbirleriyle uyuş, uyuş, uyum sağlanamıyor. Mahkemeye düşüyorlar. Veya evleri zehir gömberek yedikleri efendim zehir oluyor filan. Böyle durumlarda oluyor. Bu gibi durumlar bazen kadından kaynaklanıyor. Bazen erkekten kaynaklanıyor. Tabii ile kocanın işine de akıl sırf ermiyor. Çünkü her şeyi söyleyemez sana. Ailenin mahremiyeti var. Adam hık diyor, diyor bir şey söylemiyor ama saklıyor içinde ama işte ne yapsın. Veya kadın bir şey söyleyecek söyleyemiyor. Nasıl anlatsın karşı tarafa? Utanıyor. Bu herifin yaptığı şeyler yanlış. Anasına babasına bir şey diyemiyor. Nasılsın kızım? <gülüyor> Mutlu musun? Mesut musun? Elhamdülillah. Lan diyor ama seviyorsun çünkü bir şeyler var yani. Evli olmuyor. Şimdi onun için ben diyorum ki bir evlilik okulu açalım. Konuşuyoruz böyle arkadaşlarla bazen. Bir evlilik mektebi açalım. Aile mektebi açalım. Evlenen insanlara veya evlenmiş insanlara Veya evlenecek insanlara Bak Allah'ın Kadına emri şu Şu şu şu şu şu Erkeğe emri şu şu şu şu şu şu, şu. Sıralayıp Söyleyelim Ayetleri bildirelim hadisleri bildirelim Kadın ben hürrüm istediğini yapabilirim Öyle değil Kimse hürr değil Her şeyi yapabiliyor musun? Trafik cezası var, kanun var, nizam var, yasak var belediyenin bilmem nesi var, şosu var, yani ne, hür, evet, herkes öyle, hürriyet yok. Bunun hakçasını bir öğretmek lazım. Bir de itidale davet etmek lazım, haksızlık etme demek lazım. Şimdi burada bir misal karşımıza çıkıyor, bu hadis-i şerifte ve umumiyetle bazen bu laflar çok olur. Karı, karı koca arasında geçim yoksa, dıldır varsa, efendim, o zaman geçimsizlik mülakaşa varsa o zaman birbirlerine ağızlarına geleni söyleyebiliyorlar maalesef ve kadın tarafından söylenen sözlerden birisi bu oluyor zaten diyor senin yanına geldiğim zamandan beri diye yani bir hayır mı diyordun? Hiç hayır görmedim e, ilk günler böyle miydi? el bebek, gül bebek efendim bilmem bilecikler, yüzükler, bilmem neler hiç hiç hayır görmedim insaptı. Yani azıcık bir hayır görmedim mi? Hiç hayır görmedim Ah babamın evi ne güzeldi. Ya evde kalsa, babamın evinde kalsaydın o zaman, o zaman da evde kaldım diye ağlardı. Yani haksızlık, böyle olmayacak tabii, haddini, hakkını diyecek, elhamdülillah diyecek, sağ ol diyecek, bizim için uğraşıyorsun diyecek, sabahtan akşama gidiyorsun, çalışıyorsun, biz evde oturuyoruz elhamdülillah. Sen güneşin altında veya çatır çatır soğuk altında inmiyorsun, terliyorsun, Elhamdülillah bize kazanç getiriyorsun Allah razı olsun diyecek İyiliği bilecek Yapılan iyiliğin efendim, farkını anlayacak efendim, Evlenemeyen kızların evde nasıl sıkıntı çektiğini bilecek Mutsuz insanların Kocası anlayışsız insanların Neler çektiğini bilecek falan Yani haline şütecek Tabii bunun gibi bazen Kabahat Erkek tarafında da olabilir yani Onu da kabul ediyoruz Burada böyle bir misal var yani bir insan bir şey tenkit etsin ama hiç hayır görmedin. Veyahut diyor ki, efendim, şu dünyaya geldim geleli gülmedi baktım gülmedi baktım gülmedi baktım Dır dır dır dır dır, dım dır, dır, dım dır, dım dır. Olur mu ya? Ya bak ay, ay var, meslep var, güneş var, deniz kenarı var, keyif var, sefa var. Hiç bahtım gülmedi mi? Gürdü ama gülmedi baktım diyor. Hiç bahtı gülmemiş. Hep şöyle olmuş, hep şöyle olmuş. E böyle genellemeler doğru olmuyor. Yani nimeti inkar etmek doğru değil. nimet nimettir yani hiç şu hayattan kem almadım e ne var başım ağrıyor veya söz sızlıyor ya bütün ömrüm boyunca başım mı ve adam veya kadın yok, iki gün başı ağrımış bu hayattan hiç kem almadım diye. hop bütün o nimetlerin hepsini siliyor, kırk gün sıhhat içinde yaşıyor, kırk gün soğuk oluyor ölçülük oluyor, hasta yatıyor, şikayet yaka sınkiyor, bilmem ne filan Toptan bütün nimetleri inkar ediyor. Nimeti inkar etmek iyi değil. Allah'ın sevmediği bir şey. Nimetin kadrini bilmek lazım, şükrini bilmek lazım, teşekkür etmek lazım. Hamd etmek lazım. Eğer nimeti Allah doğrudan doğruya sana vermişse hamd olsun ya Rabbi. Çok şükür ya Rabbi demek lazım. Birisi vasıtasıyla vermişse, kocan vasıtasıyla, çocuğun vasıtasıyla, komşun vasıtasıyla, komşun, vasıtasıyla, komşun bir tabak bir şey getirmiş, vermeyebilirdi. Evet, çok şükür. Elhamdülillah vesaire filan demek lazım. Yani iyiliği anlamak lazım. İyiliğe şükretmek lazım. Hatta bu kitaplarda okuduk şerhlerde geçiyor adamın birisi yani ben sana şükretmem Allah'a şükrederim demiş. O da doğru değil. Çünkü Allah birisini vasıta etmişse bir hayırın sana gelmesine ona da şükretmek lazım. Çünkü ona da vasıta eden Allah ama onun da bu Hayırda bir hissesi var Allah nasip etmiş Onun için büyüklerimiz demişler ki <gülüyor> Men Len yeşkürün neyse Len yeşkür İnsanlara yaptığı iyilikten dolayı Şükranı nimette bulunmasını Şükretmesini bilmezse bir insan Allah'a hiç şükretmesini bilmez Kulun yaptığı iyiliği de bileceksin Hediyesini anlayacaksın Cezkini anlayacaksın iyi niyetini kavrayacaksın Teşekkür edeceğiz. Yani ona da teşekkür borçlu oluyor. Yani çevremizde bize birisi diğerden bir, bir iyilik geliyorsa, yapıyorsa iyilik yapana da şükredeceğiz. Allah'a da şükredeceğiz. Her şeyi yaptırtan Allah, gönderten Allah ama yapana da şükredeceğiz. Teşekkür edeceğiz. Evet. Haksızlık etmeyeceğiz. toptan karalamaya gitmeyeceğiz. Şu hadis-i şeriften onu anladık. Kadın da Kocasını karalamaya gitmesin, erkek de, siz de, biz de yani. İkinci hadis seri. İla kame ahadikun minen leili. Hasta zemel Kur'an'e ala lisanine, ala lisanihi. Kelyedire ma yekul, kelyanfarik, kelyabaj, kelyabajig. Bu da Ebu Hureyre radıyallahu a.s'ten rivayet edilmiş Ahmedi Hambelde. Ve daha başka saynaklarda i̇bn e, Müslüm'de olan bir hadis. Şimdi biliyorsunuz farz ibadetler var. Bir de farz olmayan ama çok sevaplı ibadetler var. O sevaplı ibadetlere devam ettikçe insan Allah'a yakınlığı atar. Kurbiyet hasıl olur. Allah'a yakın kullardan olur. Efendim, işte o ibadetlere nafile ibadetler diyoruz. Bunların en sevaplılarından bu birisi de geceliğin kalkıp Kur'an okumak, namaz kılmaktır. Teheccid deniliyor buna. Yani şöyle imsat kesilmeden önce böyle biliyor musun? Abdest alıp kalkıp namaz kılabiliyor musun? Kur'an okuyabiliyor musun? Tespis çekebiliyor musun? Dua edebiliyor musun? Çok kıymetli. Sevabı çok büyük. Hatta Peygamber Efendimiz buyurmuş ki bir hadisi şerifinde Rek'el tani minelley Geceliğin kılınan İki rekat namaz. Rekatâni min elley. kastediliyor yani. Hayrın minet dünya ve mafiye. Dünyadan da, dünyanın içindeki her türlü zenginlikten de daha hayırlıdır. Çok sevabı var. Ve gecenin Allah Celle Celaluhu, göğün kapılarını açtırılmış, kullarına seslenirmiş hadisi şeriflerde bize bildirildiğine göre. Yok mu benden? af bu isteyen, haydi istesin, affedeceğim, gelmiş Allah, yok mu benden bir dileği, isteği, talebi olan, haydi istesin, vereceğim, buyururmuş Allah, ne vakte kadar, imsak kesilinceye kadar, böyle seslenirmiş Mevla kullarına, uyuyan, hor hor hor hor hor hor geçiriyor vakti, kalkıp ibadet eden isteyen, Allah'ın lütuflarına, ikramlarına nasar oluyor. Tamam, bu açıklamayı yaptık. O zaman ben de geceliğin kalkayım, ibadet edeyim diye içinizde bir ağzı da doğdu. Tamam, şimdi hadis-i şerifi açıklayalım. İzâ kâme âdetü minel Sizden biriniz geceliğin uykusunu bölüp ibadete kalkarsa ama Festa'cemel cemel ı alâ lisânihî Kur'an okumak diline Dolanırsa, zor gelirse, ağır gelirse Neden? Uykusu var Kafasını toparlayamadı Okuyamıyor tam Yani dalıyor gidiyor hop vesaire filan Tam okuyamıyor Böyle zorlanırsa Kur'an okumak, namaz kılmak zoruna giderse Felyansarız Hadi kalsın gitsin Felyat paci Yatağına uzansın uyusun Yani böyle yarım yabalık Uyku bu, şuursuz Anlamadan Keyfine zevkine varmadan olmaz. Dinlen öyle kal. Yani ibadetin keyifli olması lazım. Zevkli olması lazım, tatlı olması lazım, dallı kaymaklı olması lazım. E bu ne yapıyor? Seni Allah <gülüyor> Hamide diyemiyor, dalıyor. Toparlıyor, efendim kaçıncı rekat değil demiyor. Hadi git yatağına yat, uyur, dinle. Yani böyle ibadet olmaz. İbadet şefli olur, şevkli olur, istekli olur, dinlenmişken olur. Onun için ne yapmak lazım? Yani gece ibadetini kaçırmak istemiyordum hocam. Pazar günü sen vaazla söyledin de ondan kalkmıyorum yani. Tamam da akşam erken yat. Erken yat. Televizyon seyretme bir adam. Televizyon seyretme erken yat, yatsıdan sonra hemen uyu, dinlenmiş olarak kal. Şimdi biz bin gece saat 3'e kadar falan üç 3.30'a Yaklaştık ve şey yaptık? Sabahleyin canı sallanıyordu bu canı böyle böyle. Dalgalanıyordu. Neden? Uyku uyumadı. Yani uyku olmayınca dinlenmeyince tadı olmuyor. Adam dinlenecek. Dinlenme zamanında dinlenecek. İbadet zamanında da ibadet yaparken yağlı ballı tatlı hoş bir ibadet edecek. Adam kaldırmış elini diyor ki yarabbi dinleyecek ki haller hürmetine bana şöyle nasip et böyle nasip et. Ne oldu? hayvalla din gece kim bilir ne tespit çekerken, ne tatlı şeylerle karşılaştı, ne iltifatlara erdi de onun için öyle diyor. Evet. Geceliğin herkes uyumuş, hiç gösteriş bahis konusu değil, rüya yok, şöhret afeti yok, kimse beni görecek falan diye çekilme yok, utanma yok, sıkılma yok, oh, odanda kalkmışsın, Allah bekler, uykum alınmış, Gözlerin pırıl pırıl, dinlenmişsin, zihnin berrak. Yani zevkine varıyorsun Allahu Ekber dediğin zaman, Subhanallah dediğin zaman, rüküye vardığın zaman. Eh, ibadet böyle olacak, tatlı olacak. Dinlenmiş olacaksın. Yani uyku varsa uyu, dinlen ondan sonra yap ibadeti demek yani bu. Dinimiz böyle. Zorluklu, meşakkatli değil, tatlı olacak her şey. Tabi bunun içinde dirayetli olacağız, plan uygulayacağız günlük yaşantımızın, hayatımızın planı olacak. Neye göre ayarlanacak plan? Bir kere genel beş vakte göre ayarlanacak. Yani o beş vakitte namaz vakitlerine randevu, çalışma vesaire koymayacaksın mümkün oldukça. Öğren ezanı okundu mu caniye geleceğim, tatlı tatlı öğren namazımı kılacağım. İkindi namazı okundu mu caniye geleceğim, tatlı tatlı, huzurlu huzurlu tesbihlerden çalmadan, zükürden, secdeden sıkıştırmadan namazı kılacağım, akşamı kılacağım yasayı kılacağım, sabah geleceğim ferah ferah oturacağım sabah namazımı kılacağım hakmi dinleyeceğim ve evrabi şerifi okuyacağım güneş doğacak, efendim ben işrak vaktine yetişeceğim işrak namazı kılacağım ve ömre sevabı alacağım tadını çıkartacağım, bu, bu program bir kere ana noktalar bunlar ondan sonra eh, iş namazından sonra öğleye kadar şu arada boşluk var öğlenle ikindi arasında şu kadar boşluk var İkindi ile akşam arasında şu kadar boşluk var Heh, oraları nasıl istersen doldur ama ibadetleri mutlaka yapma esasına göre yap ibadetleri çiğneyip geçme atlatma yapamama esasına göre program yaparsa bir insan yazık eder yanlış iş yapmış olur şimdi umumiyetle Hayatımızın programları ibadetleri çiğneme esasına göre, eğitme esasına göre, camine okuma esasına göre, ciğcını vücudunu çıkartma esasına göre. Öğleyi camiye gelemez, ikinci gelemez, sabah gelemez, akşam gelemez, yatsı gelemez. Neden? Şu işi varmış mı memuri, memuriyeti varmış vesaire vesaire e, ayarlasaydım da adam. Sen senin ilk vazifen Allah'a güzel kulluk etmek. Camiye geliyor aklı işte, pabucunu kaptı gibi kaçıyor, duasını etmiyor vesaire filan. Bunlar yanlış planlamalar. var. Şeye göre planlayacağız, ibadetlerimize göre. Gecemizi nasıl planlayacağız? Hemen dinlenip bu güzel vakitleri kaçırmama esasına göre planlayacağız. Yastıdan sonra gevegelik yok. Vakit harcamak yok. Hocam işte televizyonda filan programı seyredeyim de, kutlam açını şey yapayım da, Efendim Muhammed Ali'nin boksunu seyredeyim de efendime ondan sonra da dinlenleyeyim. Hadim Allah sabah namazı bile kaçırırsın. Onu seyredeyim dersin uykum gelir. Havalin çalar saat zıngır zıngır zıngır zıngır, zıngır başında bir masasına. Ondan sonra uyur kalırsın neler. E, geç yaptın kalkamadın. Programı ibadetlere göre yapın, yapalım. 3. Hz. Şerif. İraka Ahadisün <gülüyor> Müselli min el-leyli feyettek. Fe inne ahadekum iza qaraa fi salatihi wadaa malakahu ala fihi. Lena yakhruc min fihi shay'un şey illa dafana femal malaki. <gülüyor> radıyallahu anh'tan rivayet edilmiş bu hadis şerif. Ne diyor Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimiz Hazretleri? Sizden biriniz namaz kılmak için geceliğin uyku kalkarsa, hani gece ibadeti sevap dedik. Şimdi gene o konuyla ilgili bir hadis geldi. Geceliğin kalktı. Bine bakalım ne yapacak? Sel ye tek diyor. Peygamber Efendimiz. Ne demek? Dişlerini temizlesin, misvaklasın demek. Ağzı tertemiz olacak. Bu ne zaman söylenmiş? 1400 yıl önce söylenmiş. Diş macunu yok, diş fırçası yok. Efendim, kimsenin temizlikten haberi yok. Temizliğin züliflerinden haberi yok ki küçük böyle ağzı temizlemekten haberi olsun. İslam gelmiş, vücut temizliğini getirmiş günde beş defa eli ayağı yüzü yıkamayı getirmiş ağzı burnu temizlemeyi getirmiş gusül akdesini getirmiş efendim koltuk altları kıllarını kasık kıllarını kazımayı getirmiş her türlü temizliği getirmiş ter yok pislik yok koku yok efendim çirkinliği yok çiş yok kaka yok falan. her şey ne zaman nerede çölde çölde medeniyetin suyun imkanlarının çok az olduğu yerde Resulullah Efendimiz gelmiş iki cihan güneşi temizliğin her çeşidini getirmiş nasıl olacak? ağzı kırıl kırıl olacak ağzı kokmayacak, dişleri sarı olmayacak inci tanesi gibi olacak mis gibi kokacak ağzı çirkin kokmayacak bazen belki rastlamışsınızdır birisi geliyor sizinle konuşma şimdi bu tarafa çevirmek istiyorsunuz neden? ağzı müthiş çirkin kokuyor ya sigaradan çirkin kokuyor ya da ağzı kokuyor işte. Ne bileyim çirkin kokuyor. Yani yanında durmak istemezsiniz böyle. Ya da taharetlenmiyor vesaire yapılıyor. Başka yerlerinden başka çirkin kokular geliyor. İslam böyle değil. Yani ağzı bile pırıl pırıl olacak. Sizden biriniz geceliğin namaz kılmaya kalktığı zaman misaf kullansın. Çünkü diyor Efendimiz izahını yapıyor. Çünkü sizden biriniz namazında Kur'an okuma kıraata başladığı zaman Allahu Ekber teheşit namazına durdu, başladı okuma vada مَلَكٌ فَهُ عَلٰى Biz bunu böyle bir nece diye sorarız, talebe ediciyle, fihi ne demek diye, şaşırsınlar diye, rastikli bir kelime bu. Bir melek, ağzını bu Kur'an okuyan kişinin ağzına koyar. Gecevi'nin tercüde kalkan kişinin, Kur'an okuyan kişinin bir melek ağzını ağzına koyar. Melek koyuyor ağzını. Kur'an okuyanın ağzına koyar. La velâ yâhvüzü minfîh şey'un illâ dehele temel melekin. Kendi ağzından Kur'an kıraati olarak ne telaffuz ne kelime çıkarsa meleğin ağzına gider. Hep. Evet. Yani ne demek? Melek Ağz pis olursa, kokulu olursa rahatsız olacak demek yani. Meleği tercih etme. Ondan çok hayırlar olacak. Sen Kur'an okur içer, melek sana hayran. Öyle. Yani, o bakımdan temiz olacak. Efendimizin yanında müshakı dururdu. Yattığı yerde, yattığının yatağının yanında müshakı dururdu. Kalktı mı? Yani uykudan biraz uyanıda mı hemen müshaklanırdı. Ve bakıyoruz şimdi. Arabistan'a gittiğimiz zaman misvak çok yaygın. Misvak hep senin cebinde şurasında misrakı var. Elinde misrakı var. Birbirlerine misvak ikram ediyorlar. Buyur, buyur, buyur. Şefsünnet bu. Yani şimdi efendim filanca dergaha gidiliyormuş, gidenlere sigara ikram ediyorlarmış. Olur mu? Sigara hem sıhhate zararlı hem ağzına pis kokum eline getiriyor. Yapacaksan misvak ikram et. Buyur. Herkes ağzını şey yapsın. Misvan içinde Ağzın mikroplarını öldüren maddeler var. Çürümeyi engelleyen maddeler var. Diş etleri hastalıklarını engelleyen antiseptik maddeler var diyor alimler. Diş tabipleri böyle söylüyorlar. O bakımdan nüfaklanacak yani. Ve ben Suud'da gittiğim yerde nüfak kullanan insanlara bakıyorum. Dişleri harika. Pırıl pırıl. Bizim dişlerimize bakıyorum öyle değil. Yani biz Türkiye'de. Hocam diş macunu kullansak olur mu? Diş macununu dün söyledi doktorlar çok az kullanmak lazımmış. Yani hiçbirisi standartlara uygun yapılmıyor diye. Diş diş tabipleri odasının toplantısı yapılmış. İlmi konuşmalar yapılmış. Diş macunlarının standartlara, kanunun istediği şartlara uygun olmadığı ve dişleri bozduğu, tahrip ettiği konuşulmuş kullanılmamalı veya kullanılacaksa mercimek kadar üstüne azıcık konulmalı diye öyle tavsiye edilmiş öyle misaflanırsın tabi asıl ne olması lazım mesela karbonat çok güzel karbonat yani beyaz bir tuz gibi bir toz var ya karbonat diyoruz hem midesine gitse de insanın midesinin asidini söndürür o orada orası da faydalı. Karbonata bastırıp da dişin fırçalamak daha iyi. Hem ucuz. Öteki bir de televizyonda her zaman söylediğim gibi böyle bir sıktırıcı şeyi, böyle dalgalı diş macunu o kadar çok olmayacak zaten. Mercimek kadar diyor. Şu da birazcık yeter diyor. Dişlere sağlığa zararlı maddeler var diyor. Şimdi onun için kolay tarafını söyleyelim biz. Tuz veya karbonata banarsınız fırçanızı, fırçanızın domuz kılı olmamasına da dikkat edin domuz kılı oluyor sert diye Çin'den domuz kılı getiriyorlar diş fırçalarını domuz kılı ile yapıyorlar Avrupalılar bizimkiler de oradan alıyor dikkat edin yani kıl olmasın çünkü kıl o hayvanın kılı oluyor sentetik olsun yani kimyasal şekilde yapılmış olsun efendim Tabii kıldan olursa, tabii kılın içinde bir damar varmış. O damarın içine mikroplar girip yerleştiği için kıl fırça yaygın kanatın aksine zararlıymış. Sentetik şeyler. Dişlerinizi fırçalayacaksanız fırçalayın. Ya da misvak kullanır. Efendimiz bak, misvakı çok kullanırdı. Üçüncü hadis şey bu. Şurada bir saat vardı kaybolmuş. Nereye gidiyor saatler? Yani kanatsız falan olur ama şurada görüyorduk nereye gittiğini bilemedik bu sefer yok <gülüyor> <Efendim>? <gülüyor> peş geçiyor da yani yarım saat mi oldu 35 <gülüyor> <Otuz beş> dakika 4. <gülüyor> hadis verir İzâkâne racülü min necdisihi sümme raca'a ileyhi fehuve ahakkubihi 4. hadis sayfanın 4. hadisi bir adam bir toplantıda oturduğu yerden kalkar bir yere giderse hani atasalbek oluyor, dava boya gitmesi gerekiyor, elini yitemesi gerekiyor kalktı salondan gitti geldi sonra geri dönerse yerine yani o yere oturma o herkesten daha fazla layıktır onun yeriydi çünkü gitti, işi vardı geldi işte tamamladı işini geldi demek oluyor Suud'da şey yapıyorlar Hicaz'a gittiğiniz zaman filan görüyoruz takkesini çarpıyor, oraya bırakıyor veya misrağını bırakıyor, gidiyor. Bir şey su içecek, zemzem zem içecek veya bir şey yapacak, gelecek falan. Herkes de biliyor ki tamam orası onun yeridir, doğru. Efendimiz böyle buyurmuş, adaletli yani. Kendi yerini kaybetmiyor yani. Yeri kalıyor. Sonra, اِذَا قَانَ الرَّجِلِ ile السَّلَاتِ فَلَا يُجَمْمِزْ اَيْنَيْهِ Sizden bir adam sizden yok. Adam namaza kalkarsa, kişi namaza kalkarsa namazda gözlerini yummasın. <gülüyor> Hadis-i Şerif'te böyle buyuruyor efendim. Allah dedi, namaza durdu, gözleri yumu, yumulu olmasın. Gözleri kapalı olmasın. Yasaklamış efendimiz. Şimdi ben hatırlıyorum bizim fakül deden profesör ha, böyle bazı kimseler vardı. Namazda gözünü kapatırdı. Olmaz. Neden olmaz? gözünü kapattırma hayallere dalarsın. Gözünün önüne bazı hayaller gelir. Halbuki sen namazda Allah'ın huzurundasın. Mekandan münezzeh ve leysek temislihi şeyin hiç kendisi gibi bir şey olmayan emsali olmayan hiçbir şeyin kendisine benzemediği Allahu Teala Hazretlerinin huzurundasın. Eğer ille bir şey düşünmek istiyorsan kâde-i karşında görüyor gibi düşünürsün. Şimdi ben tam Kabe'nin karşısındayım. Altın oluğu görüyorum. Şöyle Allah'a ekler tamam alıp Kabe'yi karşında düşünebilirsin ama göz kapamak olmaz. Allah'ın huzurunda olduğunu bileceksin. Gözün açık olacak. Şuurlu olacaksın. Kendini salıvermeyeceksin. Ciddi olacaksın. Namazda göz kapatmak mekruhtur. Doğru değildir. Kadis-i e de geçiyoruz. İzhakame Lesa recule min meclisihi salat fihi vel hem bir deke bir bifeldi men la temliku. Bu da Ebu Bekr radıyallahu anh'ten rivayet edilmiş Beyhaki ve Tahavi'de var. Görülüyor ki peygamber Efendimiz bir adam oturduğu yerden senin için kalkarsa fela teclis fihi onun verdiği yere oturma kabul etme yani efendim buyurun siz oturun filan derse yerinden kalkar yerini sana vermeye kalkarsa Efendimiz diyor ki kabul etme yani onun yerine oturma yani evet o nezaket gösteriyor ikram ediyor şey yapıyor ama sen de onu yerinden etme yani sen oraya oturacaksın bu iyi bir şey değil. Öyle yapmasın kimse, kimse kimseyi kaldırmaya alışmasın, eh, boş bulduğu yere dersin. Yani bir toplantı yerine gittiği zaman kişi ne yapacak? Hemen şöyle serbest bulduğu, boş bulduğu yere oturacak. Öyle birisini kaldırıp onun yerine oturmak olmadığı gibi, o kendi isteğiyle kalsa da teşekkür ederim. Otur yerinde diyecek, yani kabul etmeyecek, meclisin şeyi bozulmayacak. E, Edet böyle. Bu da hatırımızda kalsın. İkinci bir emir var hadisi şerifte. seveler temsahiyede ki bir sevdiğin, bir sevdiğin millat etniyi, yani sahip olmadığın, malik olmadığın kişinin peş havlusuna elini silme. Yani senin mülkiyetinde olmayan, başkasına ait olan bir. Selp elbise manasında gelir, havlu peşkir falan manasında gelir. Efendim. O, o ona emin filme. Bak ne kadar İslam tahmin ediyor muyuz? Ben bunlar tahmin etmiyordum yani bir sefer okurken, ortaokulda okurken İslam'ın bu kadar bu kadar eskimez, yenilikte olduğunu, bu kadar ileri olduğunu, bu kadar böyle hayrete düşürecek kadar beni Hayretime mücip olacak kadar Enteresan hükümlere Sahip olduğunu okumadığım için Bilmiyordum öğrendikçe hayret ediyorum Yani Hemkesin bir havlu olmasa sizin evde var mı Daha bizim evde yok Siz evde de yoktur Biliyorum yani kimsenin evinde yok Ama bak peygamber efendimiz ne diyor Senin olmayan havluya elini silme diyor. Ama hocamızın elinde vardı Biliyorum hocamızın ayrı havlusu vardı biz ona silmezdik. Çok güzel bir şey. Yani Efendimiz'in mutabisesi çok güzel. Herkesin havlusunun şeyinin ayrı, ayrı olması. Şimdi Avrupa'nın bunu uyguluyor. Hatta böyle bazı evlere gidince görüyorum havlular küçük küçük üst üste dizilmiş oluyor. Önünü yıkanır bir, tane, bir tanesini alıyor bu tarafa atıyor. Yani yıkansın tarafına atıyor. Sonra bazı modern yerlerde, otellerde filan görüyorum lavaboya gittiğin zaman yanında havlu var daireli bir şey böyle çekiyorsun cırp cırp cırp havlu bu tarafa doğru geliyor oraya elini şey yapıyorsun yeni gelen de çekiyor yeni kısma, Böylece ne kadar uzunsa o bir tarafa sarılıyor, bir taraftan çekiliyor temiz yere herkes şey yapıyor, siliyor bittiği zaman demek ki o çıkartılıyor böyle kızgın, halde şeyle güzelce yıkanıyor, mikrof filan kalmıyor çünkü adam gözünde hastalık vardır abdest alır kurular havluya ne oldu şimdi arpacık mikrobu trahum mikrobu çapak mikrobu vesaire havluya geçti sen de gidiyorsun sen de abdest alıyorsun sen de o oh, ağzını yüzünü gözünü gidiyorsun ne oldu şimdi mikrobu diye. yarın akşam gör bak başladı gözün kızarma uğuşturma başladı ağrıma sızıma sızlama hadi doktora gidelim gözüm kanlandı çapatlandı arpacı çıkıyor üf zonkluyor şey yapıyor filan bak mikrop geçiyor işte güzel bir şey yani efendimiz bunu ne kadar asır önce söylemiş şimdi 20. yüzyılda Avrupalılar tatbik ediyor daha ziyade ama biz müslümanız kendi evimizde tatbik etmiyoruz havlu duruyor duruyor orada yavalanın başında sen siliyorsun ben siliyorum o suluyor öteki siliyor, beni bazıları hiç olmazsa ayırmış misafir havlusu, erkeklerin havlusu kadınların havlusu diye biraz daha dertleşelim gizli şey, mahrem bazı evlere gidiyorsun yüz numarada bir tane şey var alt kurulacak bez var e ne olacak? gelen silecek giden silecek, gelen silecek, olmaz şöyle şuraya 10 tane kifil bezi, aciz misin? eskimiş çarşafı kessen kenarla mı kubursan, 10 tane temiz bez olsa, gelen Ayrı bezek kurulansa Temizlik taharet bezi diyoruz ya hani Daha iyi değil mi? Bunlara alışmamız lazım Affedersiniz ben bir eve gittim Ondan sonra Başladı Hastalık kaşınma yanma Tabi doktor ilaç Vesaire filan e, Geçer Yani birkaç kişi kullanırsa bir şey geçer O halde dinimizin inceliklerini Öğrenelim uygulayalım Tertemiz olsun Efendim yüz numaralara gidiyoruz Evlerimize Hübirlerimizin yüz numaralarına Yüz numara Çok önemli bir ölçü İçeri girilmez dışarı çıkılmaz Kapısı kapanmaz efendim bilmem Vesaire vesaire Duvarları kirli paslı Olmaz Nasıl olacak Kırıl olacak Tertemiz olacak Herkes havlusu, şeyi ayrı, ayrı olacak. Ne yapalım? Üç günde bir yıkayın. verin. Yıkayı, yıkayı versin Yani assın makineye. Veya ben de elimle yıkayıyorum. Birçok şeyi, muslukta yıkayı veriyorum, asıyorum. Oluyor. Yani kullandıktan sonra yıkansın, asılsın, kurur. Temizliğe alışacağız. Efendimizin emrettiği şeyleri yapmaya alışacağız muhterem kardeşlerim. Dişimiz temiz olacak yüzlüm temiz olacak, girişimiz temiz olacak, çıkışımız temiz olacak güzel yazı yazıyorlar nasıl bulmak istiyorsan öyle bırak diyorlar tabi, yani ben çok dikkat ederim şahsen, bir yeri kullandın mı rezervanı çekiyorsun tıngıt tıngıt bir ses çıkıyor su yok, niye yapılmış bu, valla bilmem işte yapılmış, çalışmıyor şey evde bakıyorum, var ama şey değil arkasında şey var, depo var düğmesine basıyorsun şaldır su boş olacak, götürecek yok, basıyorsun, pangırt tıngırt boş bir sayı e, pislik orada duruyor, olmaz yani dikkat etmemiz lazım yüz numara medeniyetimizin İslami temizliğimizin ölçüsüdür tertemiz olacak mikrobin en çok bulaştığı yer çünkü çok temiz olması lazım sonra Şeylerimiz yanlış. Yüz numara taşlarımız yanlış. Adatürk'e yüz numara taşları doğru değil. Avrupalı yapıyor çünkü. O modellere göre. Oturduğun zaman küçük atlet her tarafa sıçrıyor. Şaldır şıldır çapur, çapur çapur çapur çapur çapur çapur her tarafa böyle uuuu idrar darmadan duman oldu. Dağıldı. Öyle olmayacak. Yani hiçbir yere çarpmadan gidecek sana sıçramayacak. Öyle bir sistem olacak. Biz Zahra'ya gitmiştik. Ağrı'nın, şeyin, Sivas'ın Zahra'sına. E, Ulu Cami'sine gittik. Abdest alma yerlere baktım. Çok hoşuma gitti bazı şeyler. Ejdat öyle güzel yapmış ki, deliği, yarıyı, her şeyi güzel. Hiçbir pislik kalmıyor. Hiçbir pislik yok. Tertemiz. Ejdat güzel yapmış. E şimdi Avrupa'dan taş gelmiş. Efendim, millet çömeliyor. Oturuyor. Ayakları, elbisesi, vesairesi, onunla namaz kılınmaz ki üstüne o kadar idrar sıçramış olan elbiseyle namaz kılınmaz o bacaklarla namaz kılınmaz Beden aşağısını yıkamak lazım bebeği yıkar gibi efendim şeyleri yıkamak lazım yani bunları niye anlatıyorum size özel hayatımızda dertleşme bir numaralarınıza dikkat edin abdest almak abdest bozmaz mühim bir şeydir namaz ondan kabul olur yani abdestsiz insanın elbisesi temiz olmayan insanın namazı kabul olmaz Bunları çok güzel yapmalıyız. Dişlerimiz pırıl pırıl tertemiz olmalı. Üstümüz, başımız, her şeyimiz İslam'ın temizliğini aksettirmeli. Bundan sonraki hadis i şerife geçiyorum böylece. Bunda söyledikten sonra اِذَا قَانَ اَحَدُكُمْ اِلَى السَّلَاتِ فَاِنَّ الرَّحْمَةِ تُعَجِهُهُ فَلَا يَمْسَحِ الْحَسَاءَ Ahmed ibn Hanbel Ebu Davud Tirmizi İbn-i Macenes'i yani Mühşi hadis kitaplarında var Ebu Zerri Gıfari Hazretlerinde i̇bn Hüzeyme vesairelerde de mevcut bir şey diyor ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne güzel çeşitli hadisler geriye neler öğreniyoruz yani çok hoşuma gidiyor dönüm. bilmiyorum sizin nasıl hoşunuza gidiyor mu sizden biriniz namaza kalktığı zaman neler hoşuma gidiyor bunlar yani İnsan ömür boyu Müslüman olarak yaşıyor da Adde's'ten nasıl alınacağını, nasıl bozulacağını bilmemiş oluyor. Böyle gelmiş, böyle gidiyor. <gülüyor> bir de bir takım alışkanlıklar var, öyle gidiyor. Köylerde filan veya evlerde, onları da söyleme imkanı buluyoruz. Konular değişiyor, o bakımdan iyi oluyor. Sizden biriniz namaza kalktığı zaman izan kana ahadun ile Namaza kalktığı zaman. Seinle rahmete tuvcih Allah'ın rahmeti ona yönelir. Projektörler dendi manevi projektörler. Allah'ın rahmeti namaz kılan insana yönelir, gelecek, geliyor. Aydınlatma, ışıma, yağma başladı. İnsan namaza kalktı mı? Rahmeti ilahi ona teveccüh eder. Tamam, ne güzel. pekala. Ferayem yemsahin hasa. O halde çakıllarla oynamasın efendim yüzüne gözüne kum bulaştı, şey bulaştı diye onlarla meşgul olmasın. Şimdi namaza duruyor insan. Gözünüze getirin bir cami efendim tabi eskiden şey yoktu. Halı kilim falan yoktu yani kumlar üstünde Allahu ekber kılıyor belki namaz. Secde ettiği zaman annına kumlar falan yapışabilir. Ellerine yapışabilir. Veyahut ellerine filan yapışmaz da oturdu adam eli oraya gider buraya gider çakıllarla filan oynuyor demek ki belki çakıl demek hasa yani öteki taşlar filan demek onları meshedip onlarla oynamasın demek yani Sen rahmet sana teveccüh etmiş rahmet ilahiye başka şeyle oyalanma meşgul olma demek yani ya öyle taşlarla uğraşma çakıllarla uğraşma manasına geliyor ya da şöyle şöyle efendim şöyle yani üstüne, alnına, eline yapışmış şeyleri filan Böyle izah edeceğim diye uğraşmayın yani, Dur bakalım, huzuru ilahidesin yani artık Rahmet sana teveccüh etmiş, bırak Dura, duran dursun Esselamu Aleyküm ve rahmetullah dedikten sonra temizlersin Yani namazda Allah'ın huzurunda olduğunu Rahmetin sana teveccüh ettiğini bilerek Edebini takınarak Huzuri işlerle meşgul olmayarak dur demek yani bu hadis şeriften anladığımız mana bu. Sekizinci hadis şerif: İza kam ve ahadın ki salat hizel yed kün etrafı hu. Eğer yetemeyel kemal yetemeyevil yahudur ve inne sükül nül etrafi ki min tamamı salam. Ebu Bekir radıyallahu anh'ten. Sizem girmiş namaza kalktığı zaman. Her her tarafı, her yanı sakin olsun. Namaza kalkıyor, namaz kılıyor olduğu zaman her yanı sakin olsun. Yahudilerin ibadet esnasında kıpırladığı gibi, sallandığı gibi Efendim sağınıza, sonuza, etrafınıza sallanmayın, kıpırdamayın. Çünkü namazın içinde böyle her tarafının insanın sakin olması böyle şey gibi durması, namazın kemalindendir, tamamındandır. Yani namaz böyle olmazsa tamam olmaz. Efendim, ancak sükûnetli olursa, kıpırdanmadan olursa tamam olur. Şimdi bir hatırama anlatayım bu hadisi şerife anlatmaya yarayacak. Avustralya'ya gidiyorum uçakla. 26 saat sürüyor havada yolculuk. Uzun bir yolculuk. Namazları tabii orada kılacağız. Ben gittim, uçağın çıkış kapısı olan boşluk kısmında namaza durdum, Allah'a hakikaten namaz kıldım. Sonra baktım, ön sıralardan, bize yakın sıralardan birisinden böyle bir fazlolu güçlü, kuvvetli yeri yarı bir herif kalktı, o da gitti oraya. Böyle şeyi tutundu, o namaz kıldığımız yere yakın, koltuğun arkasından tutundu. Efendim, Böyle çok garibime giden sallantılar ve kıpırtılar sağa sola, sağa sola böyle titreşimli efendim böyle meyillerle şey yaptı, ben görmemiştim Yahudilerin nasıl ibadet ettiğini. Yahudiymiş, yani bizim namaz kıldığımızı gördü, o da aşka geldi. <gülüyor> veya veya rekabet duyguları kabardı gibi geliyor bana. Vay Müslüman burada namaz kılarsa, ben niye Yahudice ibadet etmeyeyim falan diye herhalde. Ama çok garibime gitti yani çok sallanıyor titreşimli bir ibadetleri var yani sanki önündeki koltuğa kızmış da onu sansoya gibi böyle bir ibadet yani işte buradaki bu hadisi şerifi anlarsınız diye bu hadisi, hadiseyi size naklettim diyor ki Peygamber Efendimiz siz namaza gittiğiniz zaman her tarafınız sakin dursun yani çok her, hani sen kimin yarısın yavrum her yanın oynak diye bir şey, şey var şarkı var yani her tarafı bir başka kıpırdamayacak yani. Nasıl olacak? Sakin duracak. Ben bizim hacı efendilerin namaz kılıçına bakıyorum. Surutta Allahu Ekber namaza duruyor. Bizim asker millet alışmış kıpırdama yapıyor, Heykel gibi yani. Tunçtan bir heykel gibi Duruyor. Semenallahu zümenallahu. Rabbena ve lekerham hoşuma gidiyor. Disiplin hoşuma gidiyor. sallanmama ve kendine hakim olma. Ötekiler bizim öteki kardeşlerimiz hani Suudlu, Afrikalı vesaire oh, gözlüğünü çıkartıyor <gülüyor> buradan gözlük şeyini arıyor, filizane arıyor, huk oh diyor, siliyor hok oh diyor, siliyor katlıyor, takıyor hayvanlar, namaz kılıyor bir tarafta <gülüyor> olmaz bu hadis ona da bir işaret çıkıyor yani Yahudilerin sağa sola meylettiği gibi zangırdadığı, zımbıldadığı gibi zımbıldamayın her tarafınız sakin olsun diye efendimiz. Neden? Ciddiyet var. Allah'ın huzurundasın. Başka şeyle meşgul olmak olmaz. Yani çakıllarla meşgul olmak veya sözlerle meşgul olmak olmadığı gibi başka şeyle meşgul olmak olmaz. Bu Suudlulara galiba öğretmişler alimleri. Ameli sesir namazı bozmaz diye öğretmişler herhalde. Bizim mezhebimizde bizim Hanefi mezhebinde çok başka iş yaptı mı namazdan çıkmış olur insan. Namazı bozulur. Öyle gözlüğünü çıkar, oh lan, sil Kur'an-ı Kerim'i alıyor sayfasını açıyor imamın okuduğu yeri buluyor ondan sonra o bitince katlıyor, oraya koyuyor Sen de, ben tekrar alıyor, tekrar koyuyor Amerikesi namazı bozar, ihtar eder herhalde onlarda Amerikası değil, bozmaz diye laf söylemiş alimleri her şeyle oluyor oluyorlar namazda, şimdi Allah'a u namazı duruyoruz Bana bakıyor böyle Çekiyor Öne çekiyor arkaya çekiyor yakamı tutuyor ya. Yani kendisi alışmış namazın içinde Çocuğuna şey yapıyor arkasından itiyor Biraz öne gel Biraz sağa gel Karışıyor yani bozulur namaz Bu hadis-i şeriften Bizim meslekimizin İştihadının güzel olduğu anlaşılıyor Yani sağın solun kıpırdamayacak Adam gibi duracaksın Yahudiler gibi de titreşimli ibadet edeceksin yani olduğu mu mesuliyi? <gülüyor> Neden? Çünkü her tarafının sükünette olmasın namazın tamamındandır. Namaz eksik takdirde tamam olmaz. Nasıl olur tamam olunca eksik olur. Ne akış olur demek yani? Dokuzuncu hadis şerif okuyalım keselim burada İsa Kaimer abdu Yusufiy Ekber Allahu Azze ve Celle aleyhi bimecdehi. Felen yasrif anhu hatta yemsarifal abdu el yuftise in. Bu bugünkü dersimizin son hadisi şerif olsun veya 10. ile okuyalım. 10 tane olmuş olur. <gülüyor> 10. ve sonuncu hadisleriz. Bu 9. hadis şerif şimdi. Hüzeyfe radıyallahu aleyhi ve diyor ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kul namaz kılmaya kalktı mı Allahu azze ve celle aleyhidü veşhihi allah Teala hazretleri veşh-i okula o kula teveccüh eder. Aman yarabbim yani manası ne muhteşem bir şey. Kul namaza durduğu zaman Allah ona yöneliyor veşh-i dönüyor o erecih ediyor. Sonra felem yasrif an'dun ve Allah celle celaluhu nazarını teveccühünü kesmez, döndürmez, okuldan çevirmez, yüzünü çevirmez okuldan. Hatta yenselü <gülüyor> fen abdü. Kul kendisi gitmedikçe namazdan çıkıp gitmedikçe Allah ondan teveccühünü ee, yönelişini, dönüşünü çevirmez. Ev yurt ise hadese sevim. Veyahut kötü bir iş yapmadıkça döndürmez. Kötü iş, kötü düşünce olabilir. Namazda olmadık bir iş olabilir. Veyahut da abdestini kaçıracak bir şey olabilir. Yani kötü bir iş. Abdestinin kaçması filan olabilir. Böyle bir şey olmadıkça Mevla teveccühünü değiştirmez. Teveccühü o, o namaz kıldığı müddetçe devam eder. Bu çok önemli bir şey. Yani Allahu Teala Hazretlerinin veçh-ı karşında o sana bakıyor. Sen onun huzurundasın. O sana yenilmiş. Sen de onun huzurundasın. güzel bir yakınlık kurbiyet. Namaz ne kadar muhteşem bir ibadet anlaşılıyor. 10. hadis-i şerif İzâ kavme ahliküm min menâmihî felyekûl elhamdülillâhillezi reddâ fînâ Ervahena bade iz kunna envata. E bu Hüseyfe radıyallahu anh'tan 7. hadis-i şerifi okuduk. Dua öğretiyor Peygamber Efendimiz bu hadis şerifinde. Sizden biriniz uyuduğu zaman uykusundan kalkınca şöyle dua edin. Elhamdülillahi lezi redasena ervahena bade iz Künna envata. Ölü gibi olduktan sonra tekrar ruhumuzu bize geriye iade eden, veren Allah'a hamdolsun. Ölüm, insanın ruhunun bedenden çıkıp gitmesi. Geri gelmezse insan ölüyor. Tamam. diyorsun, kalk diyorsun, bilmem ne. Cevap yok, bir şey yok, diyor. Ha, Ruhu gitmiş ölmüş diyoruz. Uyku, ölüme benzeyen bir şey. İnsanın ruhu uykuda gidiyor. Ama gene geri geliyor. Onun için uykudan uyandığı zaman diyecek ki elhamdülillah. O Allah'a hamdolsun ki ellezi reddesina ervahene İçinize ruhlarımızı tekrar uyanırken geriye iade eden Allah'a hamdolsun Ölüler gibiyken tekrar aklımız başımıza geldi, ruhumuz geriye geldi Tamam uykudan uyandık her şey pırıl pırıl hamdolsun diye Demek ki uykudan da böyle bir hamd duası olacak Yazmak isteyenler için bir kere daha okuyalım, Yütürelim. Elhamdülillahillezirrette fina ervahina Ba'deyiz finna Emvata Allah'ın Ka'la Hazretleri Her işimizi, Uykumuzu, uyanıklığımızı, Gecemizi, gündüzümüzü Rızasına uygun yapmayı Cümemize nasip. <Gülüyor> İslam'ın şu güzel ahkamını öğrenip Has hakiki tam Müslüman olarak yaşamayı nasip ediyor. Hem dünyada hem ahirette sevdiği kul olmayı, cennetiyle, cemaliyle müşerret olmayı ihsan eylesin. Fatiha-i Şerife, meal besmele. Neşrah Hakkı suresi resmeniyle. 21 Gülhu Allah Aha sureti deşmeliyle Hacı Şerife Mâ'l-Besmele'h. Üç salavat şerife. اعلم انه لا, <تصفيق> إله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا الله لا into the house of the law Cilamantı Ahobi, sanin ejmaîin. Azzallahu an Shaitan ar-Rajiî. Bismillahi r-Rahmani r-Rahim. Kullu Allahu ahdin, Allahu sâmed. Elam yildib, elam yulad. Ve elam yekil lahû kiflan ahd. Allahu ekber La ilaha illallah. Allahu Allahu Ekber İllâ İlhamd Bismillahirrahmanirrahim Kul euzud rabbil falak min şerri ma halak ve min şerri vasıkın iza ve kab ve min şerri nefafâti fil ukad ve min şerri hasidin iza hased Allahu Ekber La ilaha illallah allahu ekber Allahu ekber la ilaha illallah bismillahir rahmanir rahim kul auzu bi rabbinnas minal jinni van nas ilahinnas min şerril vesvaasil khannas <Sessizlik> الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الله لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر لا اله Bismillahirrahmanirrahim, elhamdülillahi rabbil alemin. Elrahmanirrahim, maliki yavniddin, iyyâke na'budu ve iyyâke nesta'în. İhdînes sirâtal, müştâkîmes sirâtal ve zîne en'amte aleyhim, gayrîl-maghdûbi aleyhim veleddâllîn. بسم الله الرحمن الرحيم الفلا ذلك الكتاب لا ريب فيه تدل المتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وللآخرة هم يوقنون Hudan ilaha hudan nirabbihin ve ula ik ve ula ikahumul muflihun Subhanallah alazim subhan rabbika rabbil izati amma yasifun ve selamun alel murselin Elhamdülillahi rabbil alamin amin subhan rabbiyal lilihi -al alhambdillahi -al haqq hamdihi ve salatu ve selamun ala hayr halqihi Seyyidina Muhammed ve alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin ecma'in. Emma <gülüyor> ba'duke ya Rabbena ya Rabbena ya Rabbel alemin. Kardeşlerimizin muhtelif maksatlarla, niyetlerle indirmiş oldukları beş adet hatmi Kur'an-ı Kerim'i ve çekmiş oldukları dört bin dört yüz kırk dört adetlik dört tane salatı tefriciye hatmini Sair ibadet ve taatlerimizi, Hayratu ve hasenatımızı, zikrimizi, vaazımızı, hatmi haceganımızı ya Rabbi lütfunla şereminle kabul eyle. Şu ibadetlerimizi senin rızana ermemize, rahmetine, vasıl olmamıza vesile eyle. Bizi rahmetine erdir, rızanı kazanan kullarından eyle ya Rabbi. Hasıl olan ucuru bizler evvelen ve hasreten Peygamber Efendimiz muhammed Mustafa aleyhi eftar-ı salavat ve ekmel tahiyyat ve teslimat hazretlerine acizane hibe ve hediye eyledik. Şu anda vasıl eyle Peygamber Efendimiz'i bizlerden ve bu hakimleri indirenlerden, bu salatu selamları çekenlerden, bu katma ı katılanlardan hoşnut ve razı ele yarabbim cümlemizi peygamber efendimizin sevdiği razı olduğu şefaatine eren cennette kendisine komşu olan ümmetlerinden eyle yarabbim hasıl olan ücuru peygamber efendimizin alinin ezvacı tahiratının evladı resulillah'ın seyyidlerin şeriflerin ulema amilin aminin meşayih-i vasılınimizin peygamber efendimizin manevi variyeti